Yeni doğan çocuğun saçları ağırlığınca altın veya gümüş tasadluk edilmesi ve akika kurbanı kesilmesinin sünnet-i seniyedeki şekli nasıldır? Akika kurbanı yeni doğan çocuğun başındaki saçın adıdır. Akika buna denir. Çocuk doğduğunda 7. gününde başındaki Saçı ağırlığınca altın tasadduk edilmesi ve imkan varsa kurban kesilmesi tavsiye edilmiştir. Hanefi mezhebine göre akika kurbanı mendobdur. Diğer üç mezhebe göre de sünnettir akika kurbanı kesmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için birer koç kurban edilmesini tavsiye etmiştir. Bu itibarla zorunlu bir ibadet değildir akika kurbanı. imkanı olan, maddi durumu müsait olan kişi Yedinci gününde O mümkün olmazsa Daha sonraki günlerde Veya aylarda Blue çağına erinceye kadar olan zaman içerisinde Birer kurban kesmeleri Tavsiye edilmiştir Malumunuz çocuk Yedi günlük olunca efendim Saçı ağırlığında altın tasadduk etmek Sadaka olarak fakirlere dağıtmak Ve akika kurbanını kesmek Tavsiye edilen bir görevdir. Anne babanın bir sorumluluğu da çocuğuna güzel isim vermesi, doğduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okuması ve güzel isim vermesi, ona dua etmesi.